Euzubillahimineşşeylanirracim Bismillahirrahmanirrahim En son gayrimüekket sünnette kalmıştık. Buradan devam edelim inşallah. Sesim biraz kısık. O sebepten dolayı mazur görünüz lütfen. Gayrimüekket sünnet Peygamber Efendimizin ibadet maksadı ile bazen yapmış oldukları şeylerdir. Yatsı ve ikindi namazlarının ilk sünnetleri gibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yiyip içmeleri giyinip kuşanmaları oturup kalkmaları gibi. Kendi öz hallerine ait işleri de sünneni zevait adı verilmiştir. Bunlar da birer müekket sünnet demektir. Müekket sünnetlerle sünnet-i hüda adı verilen sünnetlerin yapılmasında sevap vardır. Kasten terk edilmelerinde azap yoksa da ayıplama vardır. müekket ile zevait sünnetlerin yapılması çok güzeldir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymanın bir nişanı olduğundan Bunları yapmak sevaba ve peygamberimizin şefaatine kavuşmaya bir yoldur. Bunların yapılmaması azarlanmayı gerektirmez. İşte bunlar sünnetlerin hükümleridir. Ashab-ı kiramın hal ve tutumlarına, onların izledikleri züht ve takva yollarına da biz hanefilerce sünnet denir. Müstehap, lügat manası sevilmiş şey demektir. Din deyiminde peygamber efendimizin bazen yaptıkları ve bazen de terk ettikleri ibadettir kuşluk namazı gibi. Bu bir nevi müekket olmayan sünnettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müstehab denilen bazı şeyleri sevmiş ve benimsemiştir. İlk devrin değerli müminleri de bunları seve seve yapmışlar ve bunların yapılmasını din kardeşlerine öğütlemişlerdir. Müstehab olan şeylere mendub, fazilet, nafile, tatavu, edep adı da verilir. Şöyle ki, Müstehab olan şeye sevabı çok olup yapılması istendiğinden ötürü mendup ve fazilet denilir. Farz ve vacip üzerine ilave olarak yapıldığı için de ona nafile denilir. Kesin bir emre dayanmaksızın sadece bir sevap isteğiyle yapıldığı için ona tatavuğu adı verilir. Güzel ve övgüye değer bir iş olduğu için de ona edep denilmiştir. Bunun çoğuluğu azaptır. Edep üzerinde ilgi, ilgi için diğer bölümlerde Müracaat edeceğiz inşallah. Müstehab olan şeyin yapılmasında sevap vardır. Terk edilmesinde azarlama ve ayıplama olmadığı gibi tenzih yolu ile de kerahet yoktur. Bunlar da müstehapların hükümleridir. Şafii ve Hanbeli mezheplerinin fıkıh halimlerine göre sünnetler, müstehaplar ve menduplar birdir. Herhangi bir sünnete müstehab yahut mendupta denir. Helal. Dinde caiz görülen Herhangi bir şeydir. Yapılmasından ve kullanılmasından dolayı ayıplama gerekmez. Helalin her çeşit lekeden arınmış olan saf ve tertemiz kısmına tiip ve tayyip denir. Mübah Yapılması ve yapılmaması dinde caiz görülen şeydir. Yapılması ve yapılmaması dinde caiz görülen şeydir. Ne yapılmasında ne de yapılmamasında günah vardır. Helal olan bir yemeği yahut meyveyi yiyip yiyememek gibi. Mekruh, lügatta sevilmeyen ve hoş görülmeyen şey demektir. Din deyiminde, yasaklığı sabit olmakla beraber, ona aykırı olarak da bir delil veya işaret görülen şeydir. Yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan bir iştir. Kerahet, kerahet bir şeyi fena görmek, ona razı olmamak demektir. Kerahet iki kısma ayrılır. Keraheti tahrimiyye ki harama yakın olan mekruhtur. Diğeri de keraheti tenzihiye olan helale yakın olan kerahettir. Bu tarif İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göredir. İmam Muhammed'e göre tahrimen mekruh olan bir şey haramdan sayılır. Haram gibi ahiret azabını gerektirir. Tenzihen mekruh olan bir şey ise ittifakla helale yakındır. Böyle bir kerahetin yapılması azabı gerektirmez. Ancak yapılmaması sevap kazandırır. Fıkıh kitaplarında bir kayda bağlanmaksızın mutlak olarak kerahet sözü anınınca bundan genellikle tahrimen kerahet kastedilir. İleride görülecektir. Haram Haram, bir şeyin yapılması, kullanılması, yiyilip içilmesinin İslam dininde kesin bir delille yasaklanmış olmasıdır. Bu da Haram li ay nihi ve haram li gayrihi kısımlarına ayrılır. Li ay nihi haram. Aslı itibarıyla herkes için haram olan şeydir. Şarap, akan kan ve laşi gibi. Li gayrihi haram ise aslında helal olup, başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir. Şeriat çerçevesinde sahibinin izni olmadıkça o şeyden başkaları faydalanamaz. Başkasına ait kıymetli bir malı veya yemeği izinsiz almak gibi. Haram olan şeylere muharremat denir. Haramın yapılmamasından sevap kazanır. Yapılması ise azabı gerektirir. Haram olduğu ittifakla kesin şekilde sabit olan bir şeyi helal saymak, insanı imandan çıkarır. Sahih Sahih, rükün ve şartlarını toplayan herhangi bir ibadet veya işlemdir. Farz ve vaciplerini gözeterek kılınan bir namazın sahih olması gibi. Caiz Dince yapılması yasak sayılmayan şey demektir. Bazen sahih yerinde, bazen de mübah yerinde kullanılır. Bazı işlemler dünya ahkamı bakımından sahih olduğu halde ahiret ahkamı bakımından caiz olmaz. Cuma namazını kılmakla yükümlü bir olan bir kimsenin Cuma izanı okunurken yaptığı alışveriş muamelesi gibi. Böyle bir muamele sahihtir ve geçerlidir. Lakin manevi sorumluluğu gerektirdiği için caiz değildir. Fasit Fasit, kendi başına sahih ve meşru iken, gayrimeşru bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru olmaktan çıkan şeydir. İbadet konusunda fasit ile batıl aynı hükümdedir. Meşru olan bir işi bozan, hükümsüz kılan şeye de müfsit denir. Kasten yapılması azaba sebep ise de Kasten yapılması, azaba sebep ise der yapılması azabı gerektirmez. Namaz içinde gülmek gibi. Gülmek aslında sahih olan namazı bozar. Batıl. Rükünlerini ve şartlarını büsbütün veya kısmen kendisinde toplamayan herhangi bir ibadet ve muameledir. Bir özür bulunmaksızın abdestsiz kılınan namaz gibi. Taharet. Lügat manası temizlik ve nezafet demektir. Din deyiminde taharet, pislik ve necasetten arınmış olmak veya abdestsizlik yani hades denilen şer'i bir engelin kalkması halidir. Temiz olan şeye tahir, temizleyici şeye de tahur veya mütehhir denir. Temizleme işine de tathir denir. Taharetler, kübra ve yani büyük ve suğra, küçük diye iki ayrılır. Tahareti i sura, küçük temizlik, abdestsizlik denilen hali gidermek için yapılan temizliktir. Abdest almak gibi. Tahareti kübra, büyük temizlik, cünüplük ile hayız ve nifas denilen hallerden çıkmak için yapılan yıkanmadır ki ağza ve burnuna su vermek şartı ile bütün vücut yıkanır. Buna gusül, iktisal, boy abdesti de denir. Hades bazı ibadetlerin yapılmasına şer'an engel olan ve hükmen necaset sayılan bir haldir. Hades asgar yani küçük hades ve hades ekber büyük hades kısımlarına ayrılır. Hades asgar yalnız abdest yani tahareti surua ile giderilen haldir. İdrar yapmak, vücudun herhangi bir yerinden kan çıkmak sebebiyle gelen abdestsizlik hali gibi. Hades ekber Ağız ve burun dahil bütün vücudun yıkanması yani büyük temizlik ile giderilen taharetsizlik halidir. Bu halde cünürklükten, hayız ve nifas denilen hallerden meydana gelir. Bunların ayrıntılı olarak açıklamaları ileride gelecektir. Habes, maddeten temiz ve pak olmayan herhangi bir şeydir. Buna necis gerçek necaset pislikte de denir. Şöyle ki Aslen veya geçici olarak temiz bulunmayan bir şeye necis veya necaset denir. Bunun çoğulu encastır. Örneğin, sidik aslen necis olduğu gibi bulaşıcı bulaştığı bir elbise de necis ve pis ile muhtardır, murdardır. Bulaştığı bir elbise de necis, pis ve murdardır. Aslen murdar olan şeye neces de denir. Hakiki necasetler namazda bağışlanan miktarlarına göre neca necaseti hafife ve necaseti galiza, muğallaze kısımlarına ayrıldığı gibi akıcı olup olmamaları bakımından da mai ve camit kısımlarına ve görülüp görünmemeleri bakımından da necaseti meriye ve necaseti gayri meriye kısımlarına ayrılır. Necaseti hafife Necaseti hafife pis olduğu konusunda şer'i delil olmakla beraber, aksine bir görüşte bulunan şeydir. Bu tür necasetler, bir delile göre murdar görünmekte ise de, diğer bir delile göre murdar sayılmazlar. Eti yenen hayvanların sidikleri gibi. Necasete galiza. Bu da pisliği hakkında şer'i bir delil olup, aksine. Başka bir delil bulunmayan şeydir. İnsan ve hayvan tersleri gibi. Necaseti meriyye yoğunluğu olan veya kuruduktan sonra görülebilen herhangi pis bir maddedir. Akan kanlar gibi. Necaseti gayri meriyye ise donup kalmayan veya bulaştığı yerde kuruduktan sonra görünmeyen herhangi pis bir maddedir. Sidik gibi. Sonuç gerek hakikaten gerekse hükmen temiz sayılmayan şeyler bazı ibadetlerin yapılmasına engeldir. Bunları belli bir usul ile temizlemek gerekir. Temizlik için en çok kullanılan şey sudur. Bunun için hangi şeylerin temiz olup olmadığını ve temiz olmayanların nasıl temizleneceğini bilmek her Müslüman için şarttır. Bu konular üzerinde din ölçüleri bakımından bilgi verilecektir. Suların kısımları Sular şer'an iki kısımdır. Biri mutlak sulardır ki Su denilince bu tür su anlaşılır. Bunlar, yaratılışlarındaki vasıf üzerinde duran sulardır. Yağmur suyu, kar suyu, deniz suyu, kuyu suyu, göze ve pınar suları gibi. Bunların her birine mutlak su denir. Diğer kısım sulara mukayyet sular denir. Yabancı bir maddenin mutlak sulara karışması ile asıl vasıflarından çıkan ve özel bir isim alan sulardır. Gül suları, çiçek suları, Üzüm, asma ve et suları gibi. Bunların her birine mukayyet su denir. Mukayyet sular asli ve gayri asli diye iki kısma ayrılırlar. Aslen mukayyet olanlar kavun, karpuz, asma, gül suları ve benzerleridir. Gayri asli olan mukayyet sular aslında mutlak su iken yabancı bir maddenin karışması ile meydana gelen sulardır. Bir su için bir su içine yaprakların düşmesi, o yaprakların çürüyerek suyun incelik ve akıcılığını, renk ve kokusunu değiştirmesiyle bozulan sulardır. İçinde nohut me ve mercimek gibi temiz bir şeyin pişmesiyle incelik ve akıcılığını kaybeden bir su da mukayyet su sayılır. Yine üç vasıftan yani renk, tat ve kokudan birini veya ikisini değiştirecek şekilde mutlak suya mukayyedin karışması ile su mukayyet olur. Şöyle ki bir mutlak suya süt gibi renk ve tattan ibaret iki vasıfı olan bir içecek madde yahut karpuz suyu gibi yalnız bir tat vasıfı bulunan bir sıvı karıştırıp kendisinde bu vasıflardan yalnız bir meydana çıksa veya sirke gibi üç vasıflı tat renk ve koku anlamında bir sıvı karışıp da bu vasıflardan ikisi mutlak suda belirse artık o su mukayyet olur. Mutlak olan su yosun tutarak veya bekleyerek renk ve kokusu değişirse yahut içine tadını değiştirmeyecek miktarda sabun, zaferan, toprak ve yaprak gibi temiz ve katı şeyler düşerse yahut içinde mısır ve nohut gibi şeyler ıslatılmış olursa mutlak su olmaktan çıkmaz. Bu durumda incelik ve akıcılığını değiştirmemek şartıyla üç vah bozulmuş olsa bile mutlak su hükmünden çıkmaz. Ancak suyun tabiatı olan incelik ve akıcılık halinin ...değişmesiyle mukayyet olur. Mutlak Suların Nevileri ve Hükümleri Mutlak Sular Tahir ve Mutahhir ...yani temiz ve temizleyici olup olmamaları bakımından beş kısımdır. 1. Temiz ve temizleyici olan ve kerahetten beri bulunan sulardır. Üç Vasıfı Bozulmamış ve kendisinde keraheti gerektiren bir şey bulunmamış olan... ...herhangi mutlak bir su bu kısma girer. Bu su hem içilir hem yemeklerde kullanılır hem de onunla her türlü temizlik yapılabilir 2 temiz ve temizleyici olmakla beraber mekruh olan sulardır ev kedisi gibi evcil bir hayvanın yahut çaylak ve doğan gibi yırtıcı bir kuşun yahut evlerden eksik olmayan fare gibi hayvanların içmiş oldukları sular bu kısımdandır başka bir su varken böyle suları içmek yemekte ve temizlikte kullanmak tenzih hem mekruhtur 3. Temiz olduğu halde temizleyici olmayan sular. Bunlar bir hadesi yani hükm-i necaset olan abdestsizliği gidermek için insanın bedeninde ibadet maksadı ile kullanılan sulardır. Böyle abdest ve gusül için kullanılmış olan sulara ma'i üstamel yani kullanılmış su denir. Örnek olarak abdestte olmayan bir Müslümanın bütün abdest ağzalarında veya bir kısmında kullanıp biriktirdiği yahut Cünüp bir Müslümanın bütün bedeninde kullanmış olduğu su bu kısımdandır. Abdesti olan bir Müslümanın abdest almış olduğu yerden başka bir yerde sevap niyetiyle abdest alması yahut bir ibadet yaptıktan sonra aynı yerde tekrar abdest alması suretiyle toplanan sular da böyledir. Yine yemeklerden önce ve sonra Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak maksadıyla el yıkamakta kullanılmış olan sular da böyledir. İşte bu şekilde kullanılmış sular her ne kadar temiz iseler ve maddi pislikleri giderirlerse de abdestsizlik gibi hükmen necasetleri gideremezler. Bu sularla abdest alınmaz ve edilmez. Kullanılmış böyle suların temiz olup temizleyici olmamaları İmam Muhammed'e göredir. Fetva da buna göredir. Fakat İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göre bu sular temiz değildir, pis sayılırlar. İmam Malik ve İmam Şafii'den nakledilen bir görüşe göre bu kullanılmış sular hem temiz hem de temizleyicidir. Ancak ikinci defa kullanılmaları mekruhtur. Dört. Bunlar temiz olmayan sulardır. İçine pislik düştüğü kesin olarak bilinen yahut fazla bir zanla bilinen az miktardaki sulardır. Böyle sular pis hükmündedir. Ancak büyük su hükmünde olan kuyu ve havuz gibi sulara kuyu ve havuz gibi sulara pislik düşünce, o suyun üç vasfından birini tat, renk veya kokusunu değiştirirse, o zaman bu büyük su da pis olur. Aksi halde, büyük sulara necaset düşmekle, vasıflarından birini kaybetmedikçe pis olmazlar. Akar halde olan sular da böyledir. Böylece büyük sularla Akar halde olan sular aynı hükmü taşımış oluyorlar. Durgun olup akar halde bulunmayan suların kare şeklinde bulunmaları halinde yüz ölçümünün yüz arşını bulması ile ve daire halinde olanların çevresi 36 arşını bulması ile bunlar büyük su sayılırlar. Bu ölçüden az olanlar da küçük su hükmündedir. Akar halde olan sulara gelince... Bunlar az olsun, çok olsun büyük sular yani büyük havuzlar hükmündedir. Böyle bir akarsu içine düşen bir pislikle suyun 3 vasfından biri değişik bozulmadıkça bu su temizdir ve temizleyicidir. Bunların derinliğine bakılmaz. Avuç ile alınan sudan dolayı suyun dibinin açılmaması. Büyük su olmak bakımından yeterlidir. Bir suyun da akıcı sayılabilmesi için en az bir saman çöpünü götürmesi lazımdır. 5. Şüpheli yani meşkuk sular. Bunlar merkeplerin ve katırların artığı olan sulardır. Böyle bir su temiz ise de abdestsizliği yani hades denilen hükmü necaseti gidermeye yeterli olup olmadığı şüphelidir. İleride bu konuda bilgi verilecektir. Bir kimsenin abdesti varken sadece serinlemek için yahut başkasına abdest, abdest almışını öğretmek için abdest aldığı su hem temizdir hem de temizleyicidir. Yine bir kimse abdest aldıktan sonra aynı mecliste daha abdesti bozulmadan ve o abdestle bir ibadet yapmadan tekrar abdest alırsa biriken su temizdir, temizleyicidir. İçinde temiz bir kabın veya temiz bir çamaşırın yıkandığı su da böyledir. Çünkü bu sularla ne maddi ne de hükmeyi bir temizlik yapılmıştır. Ancak böyle sular kullanılmış, sulardan insan tiksinir, sağlık bakımından da zararlı olmaları düşünülür. Zaruret olmadıkça bu gibi sular içilmez, yemeklerde kullanılmaz. Bunlarla abdest veya boy abdesti alınmaz. Bir mutlak yani tabi suya kullanılmış yani müstemel su karıştığı zaman bakılır. Eğer asıl temiz su karışan sudan iki kat fazla ise onunla abdestsizlik giderilebilir. Durum aksine olursa karıştırılan kullanılmış su asıl temiz sudan iki kat fazla olursa onunla abdestsizlik giderilemez. Gusül yapılamaz. Her iki suyun miktarı eşit olduğu zaman ihtiyaç olarak hüküm aynıdır. Mukayyet suların hükümleri Yukarıda işaret edildiği üzere mutlak sularda dıştan bir tesir bulunmayınca bunlar içilir. Yemeklerde ve bütün temizlik çeşitlerinde kullanılır. Abdest veya gusül alınır. Gerek hakiki gerek hükmü kirler giderilir. Mukayyet sular ise böyle değildir. Bunlarla abdest ve bu abdesti alınmaz. Bunlarla hades denilen hükmü yani necaset, hükmü necaset yani abdestsizlik giderilemez. Çünkü bu gibi temizlikler için dinimiz mutlak suları kullanmayı emretmiştir. Bununla beraber mukayyet suların bazıları içilebilir yemeklerde kullanılabilir. Yine mukayyet sulardan yağlı ve kaygan olmayan ve sıkılmakla akıp gidenlerle hakiki pislikler giderilebilir. Mutlak sular işlerine düşecek bazı şeylerden dolayı temizliklerini yitireceği gibi mukayyet sularda yitirir. Bu halde her iki suda ne hakiki ve ne de hükmî pislikleri gidermekte kullanılabilir. Bunlarla ilgili olarak bilgi verilecektir. Su artıkları hakkında hükümler. Az ve durgun olan su artıkları şu kısımlara ayrılır. 1- Hem temiz hem de temizleyici olan ve kerahet taşımayan artıklar. Bunlar ağızları temiz olan bütün insanların, deve, sığır ve koyun gibi eti yenen evcil hayvanların, Atların ve attan veya inekten doğmuş katırların, eti yenen vahşi hayvanların, eti yenen kuşların artıklarıdır. Bu cins hayvanların su artıkları içilir ve bunlar bu artıklarla temizlik yapılabilir. Ağızları temiz olmayanların artıkları da temiz değildir. Şarap içen veya ağız dolusu kusan kimselerin şarap içmelerinin veya kusmalarının hemen arkasından içtikleri suyun artığı gibi. 2- Kullanılmaları mekruh olan artıklar. Bunlar kedilerin, tavukların ve atmaca, şahin, doğan, çaylak, kartal gibi yırtıcı kuşların ve pislik yemekten çekilmeyen koyun, sığır, keç gibi hayvanların artıklarıdır. Başka temiz su varken bunların içilmesi ve temizlikte kullanılması tenzihen mekruhtur. Fakat başka su bulunmayınca bunlar içilebilir ve bunlarla temizlik yapılabilir. Bu gibi sular varken teyemmüm yapılması caiz değildir. 3. Kullanılmaları şüpheli olan artıklardır. Bunlar yabani olmayan merkeplerin ve bunlardan doğmuş katırların artıklardır. Başka temiz su bulunmayınca hem abdest alınır hem de ihtiyat olarak teyemmüm yapılır. Şüpheli yani meşkup bir su ile şüpheli olmayan bir su birbirine karışacak olsa tartıcı ağır gelene itibar edilir. Bu iki su eşit olunca yine ihtiyat olarak teyemmüm de edilir. 4. Necis yani pis sayılan artıklardır. Bunlar köpek, kurt, aslan, kaplan, domuz ve benzeri hayvanların ve vahşi kedilerin artıklardır. Bunlar temizlikte kullanılamaz ve zaruret olmadıkça da bunlar içilemez. Terler ve salyalar, ağızdan akan sular hüküm bakımından Artıklar gibidir. Bu bakımdan artığı temiz olanın ter ve salyası da temizdir. Artığın mekruh veya şüpheli olanın ter ve salyası da mekruh veya şüpheli olur. Artıklar temiz olmayan hayvanların terleri ve salyaları da temiz değildir. Bir arada bulunan kaplardan çoğunda temiz su ve az bir kısımda pis su bulunsa araştırma yapmak gerekir. Kapların hangilerinin temiz olduğu zan üstünlüğü ile tayin edilir. Ondan sonra da tayin edilen sulardan içilir. Abdest ve gusül temizliği yapılır. Çünkü hüküm kuvvetli olan hale göredir. Fakat temiz olmayan kaplar temizlerden daha çok veya temizlere eşit olsa yemekte ve içmekte kullanılmak için araştırma yapılabilir. Ancak abdest ve gusül için araştırma yapmak gerekmez. Bu sular döküldükten veya hayvanların ihtiyacı için birbirlerine karıştırıldıktan sonra teyemmüm yapılır. Kuyular üzerindeki hükümler Kuyular suları ne kadar çok olursa olsun yüzeyleri yüzarsın. arsın. Takriben 65 metre kareye ulaşmadıkça yahut daima akıp giden bir su yolu üzerinde bulunmadıkça küçük sular hükmündedirler. Bu esasa göre işlerine düşecek şeylerden dolayı haklarında aşağıdaki hükümler uygulanır. Üzerlerinde pislik bulunmadığı bilinen insan veya eti yenen koyun. Ve deve benzeri hayvanların içlerine düşüp de diri olarak çıkmış oldukları kuyuların suyu pis olmaz. Yine katırım ve merkebin, atmaca, şahin, çaylak gibi yırtıcı kuşların, köpek, kurt, kaplan ve benzeri canavar, canavarların içine düşüp de diri olarak çıktıkları kuyuların da suyu pis olmaz. Ancak ağızlarının salyasının düştükleri suya bulaşmaması lazım. Bulaştığı takdirde su salyanın hükmüne bağlıdır. Hayvanın salyası temiz ise artığı gibi su da temizdir. Bütün bu bahiste sözü geçen temizlikten din bakımından ibadetlerin yapılmasını engel olan Hades ve habesin giderilmesinin kastedildiğini yoksa tıbbi ve fenni temizlik kastedilmediğini önemli kaydetmek gerekir. Eğer hayvanın salyası pis ise Su da pis olur. Bu durum daha önce de bildirilmişti. Bir kuyunun içine fare, serçe veya bunlardan birinin büyüklüğünde başka bir hayvan düşüp ölse, o hayvan henüz şişmemişse, bu hayvan kuyudan çıkarıldıktan sonra 20 kova su kuyudan çekilip dökülür. Bu miktar suyun çıkarılması vaciptir. Bu miktar su çıkarılmadıkça kuyunun suyu temiz olmaz. Böyle bir kuyudan 30 kova çıkarılması müstehab olur. Bir kuyunun içine kedi, tavuk, güvercin veya bunlardan biri büyüklüğünde başka bir hayvan düşüp ölse de henüz şişmeden çıkarılsa o kuyudan 40 kova su çekilir ki bu miktar su çıkarmak vaciptir. 50 veya 60 kova su çıkarılması müstehab olur. Bir kuyunun suyuna bir damla dahi olsa kan, şarap sidik gibi akıcı bir pislik karışsa o su pis olur. Yine bir kuyunun içine domuz düşse yahut koyun, keçi ve bunlar büyüklüğünde bir hayvan düşüp öldükten sonra şişmiş olsa yahut selçe ve fare büyüklüğünde küçük bir hayvan düşüp ölerek dağılsa veya tüyleri dökülse. O kuyunun dibinde bir kova su kalmayacak şekilde kuyunun tümünü çıkarmak icap eder. Ancak kuyunun suyu çok olup devamlı olarak kaynamak, kaynamakta ise 200 kova su çekmek yeterlidir. Bu vacittir. 300 kova çıkarılması müstehaptır. Daha sağlamı kuyunun içindeki su miktarının kaç kova olduğu hesaplanarak o miktar suyun çıkarılmasıdır. Bazı alimlere göre fetva bu şekilde işlem yapmaktır. Bir kedi köpekten korkarak yahut bir fare kediden veya bir koyun kurttan korkarak kaçıp da Örmeyecek şekilde kuyuya düşse, kuyunun bütün suyu pis sayılır. Çünkü bu hallerde hayvanların işemiş olmaları ihtimali kuvvetlidir. Fakat geçerli sayılan diğer bir görüşe göre, bu halde kuyu pis olmuş sayılmaz. Zaruret bakımından bu hal bağışlanmıştır. Tavuktan çıkan taze bir yumurtanın ve yeni doğmuş bir kuzunun içine düştüğü su pis olmaz. Ancak bunların üzerinde pislik bulunduğu bilinirse, Su pis olur. Tercih edilen görüşe göre bir kuyuya devenin, koyunun, keçinin, atın, katırın, merkebin, sığırın ve mandanın tersleri düşmekle o kuyunun suyu pis olmaz. Bu terslerin yaş yahut kuru sağlam veya kırık olması arasında fark yoktur. Çünkü bunlardan korunmak çok zordur. Hele kırlardaki kuyularda bunlardan korunmak daha güçtür. Ancak kuyuya düşen bu pislik parçaları adet itibariyle çoğum sanıyorsa yahut her su çekilen kovada en az bir ve iki parça görülürse o zaman su temizliğini kaybetmiş olur. Bununla beraber daha güvenilir bir görüşe göre zaruret esas Şöyle ki evlerdeki kuyuları bu pisliklerden korumak güç olmadığı için kuyuya düşmeleri halinde böyle kuyular pisleşir. Fakat kırılardaki kuyuları korumak güç olduğunda bu pislikler o kuyuları temizlikten çıkarmaz. Kaz, tavuk, ördek gibi hayvanların tersleri suyu bozar. Onun için içine düştükleri kuyunun bütün suyunu boşaltmak gerekir. Çünkü bunların pislikleri ağır necasettir. Yani galizdir. Güvercin ve serçe gibi eti yenen kuşların tersleri, Kuyularda ve kaplarda olan suları bozmaz. Eti kuşların tersleri de suyu bozmaz. İmam Şafii'ye göre bunların tersleri suyu bozar. İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'tan bir divayete göre. Yırtıcı kuşlu kuşların tersleri kuyuların suyunu bozmaz. Çünkü bunlardan kuyuları korumak güçtür. Miktarları çok olmadıkça elbiseyi pis yapmazlar. Suyun vasıflarını bozmadıkça çok olan suları da temizlikten çıkarmazlar. Fakat kaplardaki sular bozulmuş olur. Çünkü bu kapları korumak mümkündür. Bir kuyuda laşeden yani ölü hayvan kalıntısından başka bir pislik görülürse, pislik görüldüğü andan itibaren o kuyunun suyu pis sayılır. Artık o kuyudan abdest de alınmaz, başka temizlik işinde de kullanılmaz. Su kuyusunda fare veya kedi ürüsü gibi bir laşe görüldüğü zaman eğer düşüş zamanı biliniyorsa, o vakitten itibaren kuyunun suyu pis sayılır. Fakat Laşe'nin kuyuya düştüğü zaman bilinmez de kuyudaki ölü hayvan şişmiş, dağılmış veya tüyleri dökülmüşse o kuyu 3 gün ve 3 geceden itibaren pislenmiş sayılır. Eğer kuyuda bulunan ölü hayvan şişmemiş, dağılmamış ve tüyleri dökülmemiş ise bir gün ve bir geceden itibaren ihtiyaten o kuyu pis kabul edilir. Bu esasa göre o müddetler içinde alınan abdestler ve gusüller sahip olmamış demektir. Bunlarla kılınmış olan namazların kazası lazım gelir. Aynı zamanda bu sularla yıkanmış olan pis elbiselerin tekrar yıkanmaları gerekir. Fakat o sularla pis olmayan çamaşırlar yıkanmışsa onları tekrar yıkamak gerekmez. Bütün bunlar kesinlikle bilinen şey şüphe ile gerçekliğini kaybetmez. Kuralına dayanmaktadır. Kesinlikle bilinen şey şüphe ile gerçekliğini kaybetmez kuralına dayanmaktadır. Bu mesele İmam-ı Azam'a göredir. İmameyne göre yani Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre eğer inceleme sonunda kuyuda bulunan ölü hayvanın ne zaman kuyuya düştüğü anlaşılamazsa görüldüğü andan itibaren kuyunun pis olduğu kabul edilir. Ondan önce kılınan namazlar kaza edilmez ve yıkanan çamaşırlar tekrar yıkanmaz. O ölü hayvan dışarıdan bir rüzgarla yahut başka bir sebeple kuyuya henüz düşmüş olabilir. Meydana gelen bir olayın en yakın zamana nispet edilmesi esastır. Pislenmiş bir kuyunun içinde bulunan sular kuruyup çekildikten sonra tekrar suyu gelmeye başlasa kuyu temizlenmiş sayılır. Çünkü bu şekilde çekilip kaybolan pislik geri gelmez. Kuyuların suyunu boşaltmada kullanılacak kovalar orta büyüklükte iki kovalardır. Bazı alimlere göre yaklaşık 5 kilogram yani 1400 dirhem su alacak büyüklükte olmalıdır. Bu kovaların tam ağızlarına kadar dolması gerekmez. Suyu pislenen kuyudan tayin edilen miktar su çekilince kuyunun geri kalan suyu da çamurları ve taşları da kova ile kovanın ipi de kovayı çekenin elleri de temizlenmiş olur. Çünkü bunların temizliği kuyunun temizliğine bağlıdır. Bir kuyudan çekilmesi icap eden suyu bir günde çekmek şart değildir. Ayrı günlerde çekilerek gereken miktar tamamlanabilir. Akıcı kanı bulunmayan balık, çekirge, kurbağa, sinek, küçük yılan, akrep, su köpeği ve su hınzırı gibi hayvanların suda yahut başka bir sıvı içinde ölmesiyle o su pis olmaz. Böyle bir su ile abdest alınabilir. Az su hükmünde olan bir su içine Az dahi olsa pislik düşmekle o su pis olur. Fakat bir oluktan akmakta olan su, bir ölü hayvan leşine, yani karada yaşayan ve kanı olan bir hayvan ölüsüne veya başka bir pisliğe dokunup geçerse hemen pis olur mu? Bu konuda duruma bakılır. Şöyle ki, suyun tamamı veya çoğu pisliğin üzerine uğrarsa su pislenmiş olur. Ancak üzerine suyun uğradığı pislik tamamen dağılarak eseri görülmez bir hale gelmiş olursa, o zaman su pislenmiş olmaz, temiz sayılır. Yine suyun az bir kısmı böyle bir pisliğe uğrasa, yine su temizliğini kaybetmiş olmaz. Ancak suyun dokunduğu pislikten, suda bir iz kalmış olursa temizlikten çıkar. Pisliğin üç vasfından biri, renk, koku ve tat. Kuyunun suyuna geçmeyecek şekilde, kuyu ile tuvalet arasında mesafe bulunsa, o kuyunun suyu pis sayılmaz. Fakat, İsteyen üç vasfından biri suya geçmiş olursa kuyu pis olur. Tuvaletle kuyu arasında bulunan mesafe uzak bile olsa yine bu durumda kuyunun suyu pis sayılır.